Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'd Şimdi bir soru daha geldi Arkadaş diyor ki bir arkadaş soruyor e, internet kafa açmak caiz mi? Evet arkadaşlar internet kafa nedir? Hepimiz biliyoruz bu eskiden yokuydu. Bu yeni bir e, meslektir diyelim. Bu caiz mi? Caiz değil. E, bu internet kafa açmak ee, Allahu alem Bana göre caiz değil ee, Bir musulmana da yakışmaz Neden yakışmaz Çünkü o meslek tehlikeli bir meslektir Çünkü sen internet Kafa açtın İslami toplumda bak internet kendisi haram değil Bak internet kendisi haram değil İnternet ka dükkanı Kafa açmak haram değil Ama içindeki maddeler İçindeki meseleler onu haram kılıyor. Mesela biz dürüst televizyon haram mı? Televizyon haram değil. Cihaz olarak haram değil. Ama içindeki kanallar iyiyse iyi, haram, kötüyse haram. İnternet kafada niye haram diyoruz? Caiz değil açması. Çünkü bu internet kafalar bunu arkadaşlar açan arkadaşlar biliyorlar. Ve bizim Müslümanlar da bunu açtı. Ondan sonra vazgeçtiler. Çünkü kontrol edemezsin. Çoluk çocuk geliyorlar. Hepsi e, e, güzel yere girmiyorlar. İnternet si, çi, silah gibidir. E, e, Hayırda kullanılır, şarada kullanılır. İnternet Müslüman için istese bugün de nimettir. İstese de aynen insan istese de nikmettir onun için. Herde kullansan herdir, şerda kullansan şerdir. Onun için ben diyorum ki bir tane diyor internet evime bırakayım mı bırakmıyorum. Muhakkak deriz bırak ama internet içi taraflıdır. Şer tarafına girsen şer olur senin için. Her tarafına girsen her olur senin için. Onun için internet kafayı açtın bu kazandığın para haram olur. Çünkü neden haram olur? Her geldiği açıp orada güzel şeye bakmıyor ki. Ferze din, diyanet de aramıyorsa ama güzel şeye ahlak, makla, bunlara da bakmıyor. İlim de almıyor orada. Ne yapıyor orada? Bir, mesela yüzde, yirmi tane günde yüz tane müşteri gelirse sana, yirmi denesi diyelim ilim araştırıyor, üniversite telebesidir, yan faydalı bir şeye bakıyor. Seksen tanesi ne yapıyor? Kötü şeylere bakar. Bu toplumumuzun cereyi budur. Ben ezbere konuşmuyorum. Yende çoluk çocuk geliyorlar Saatlerce oyun oynuyorlar O oyun oynamak da güzel bir şey değil Musulmana yakışmaz Oyun oynamak nedir? Oyunun cinsi önce çok yanlıştır dinimize aykırıdır Birçoğu da öyle bağımlık yapıyor ki Bir aroin bir şey gibi bağım, bağım yapıyor çocuklarda Her şeylerini saatlerini orada öldürüyorlar Bir de hastalık oluyor O internetten göz hastalık oluyor Sınır hastalık oluyor Bel ağrısı oluyor Bunlar hepsi biz değil bunu interneti çıkan kafir ülkelerin alimleri bunları söylüyorlar. Onun için mümin uyanık olacak heri alacak şerden uzak duracaktır. İnternet kafeleri caiz değil çünkü içinde fitne işlenir bunu kontrol alamıyorsan. Ben de sen kontrol altına alıyorum ve bil fiil alabiliyorsan o zaman aç eyvallah ama alması mümkün değil arkadaşlar hiç mümkün değil. Bir de alternatif var mı? Var, internet kafa e, çok azınlık insanlar çalıştırır. Alternatifi var, çok tür hem de bir Müslüman çok işleyebilir. Bence git inşaatta amele çalış, internet kafası açma. Çünkü o paran haramdır senin, haramdan kazanıyor, e, kazanılıyor o haram o paradı haram oluyor. Haram değil sen insanın insanlar aldatıyorsun yem paraların çalıyorsun. Haramdan gelen para haramdır. Haram yoldan gelen haramdır. Haram maddeyle gelen haramdır. Ben içki içmiyorum, içkiyi satıyorum. Olur mu? Ben arayın içmiyorum. Ama toz e, satıyorum. Ben sigara içmiyorum ama sigarayı satıyorum bakkalda. Bunlar olmaz, caiz değil. Bunların paraları da haramdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içkide 10 taneyi lanetlemiş. İçeni, yapanı, satanı, alanı, ulaştıranı vs. Bunlar haramdır arkadaşlar. İnternet kafaya bir Müslümana yakışmaz. Hatta bundan 15 sene önce İç İstanbul'da bunlar açıldı. Çok arkadaşlar geldiler. Aynen fetvayı verdim onlara. Birçoğu dinlemedi açtı. Ondan sonra yapamadı. 5 ay, 6 ay geldi dedi hocam. Dedi yapamadık. Çok zordur. Yani bu yeni bir şey değil biz bunu biliyoruz. Onun için bir Müslümana yakışmaz uzak durması lazım bundan. Ee, bu türlü meselelerde mümin Cevfine alimler diyorlar içerisine kanına halal haram çoluk çocukuna ne yedirttiğini bilmesi lazım. Çünkü o haram eğer lukmayı yesen o haram sende çıkar. Hatta biz biliriz meşhur Abu Hanife'nin Allah rahmet eylesin anasını babasını ve kendisini. Anası geçerken bir bostandan bir alma kopartmış. Ben tam aklımda değil o almayı yemiş Abu Hanife karnındaymış. Sonradan demiş ben nasıl onu yedim izin almadım. Bir müddet sonra gitmiş o bahçıvandan izin almış demiş ben öyle yedim. Çiğ şer'en caizdir bir bostana girdin. Bak bu da bir fıkıhtır. Şer'en caizdir. Sen ne, bir bağa girdin bostana girdin. Sahibi yoktur. Ee, mieva var ağaçta o mieveden kupartıp karnının dolusu yabilirsin. Cebine bir tane koysan haram olur. Karnının dolusu yabilirsin. O onun Allah'ın iznidir bu. Helbiçi Abu Hanife'nin annesi o elmeyi yemiş, caizdir onun için. Ama o kadar titiz göstermiş, karnımda çocuk var, haram kanımda işlemezsin diye ne yapmış? Çoluk, çocuğuna. Ondan sonra ne olmuş o çocuk? Böyle bir ananın çocuğu ne olur? Abu Hanif olur. Ümmetin icma ettiği üzerine imam olur. İşte bak biz de bunları örnek almamız lazım. Karnımıza ne koyacağız? Lukmayı. Halal haramı dikkat edeceğiz. Çoluk çocukuma ne edeceğiz? Ondan sonra diyoruz çocukumuz salih olmadı. E tabi sen, sen e, titiz de öğreneceksin. Çocuk salih olmak için önce kendini yetiştireceksin. Sonra eksik'in toprakta o çocuğu da seçeceksin. Hangi hanımla evleneceksin? O da çok önemlidir. Yani e, evlenirken saliha... Hanım seçeceksin ki o Salihe örnek olsun Salihe seni kurusun neslini kurusun Salihe hanım evinde salih olsun İslami terbiyeli yetiştirsin hepsi bunlardan bir sorumluyuz ondan dolayı arkadaşlar bu internet meselesi güzel bir iş değil Müslüman'a da yakışmaz bundan uzak durmamız lazım evet elhamdülillah